1951 numaralı konu, Haccac bin Ilat'ın cinlerin sesini duyması ve Müslüman olması, Haccac bin el-Behzi'nin İslam'a girişi şöyle oldu, kavmiyle bir grubun arasında Mekke'ye geliyorlardı, gece olduğunda vahşi bir vadide bulunuyorlardı, gece bastırınca çok korkmuşlardı, arkadaşları Hacca'a, ey eba kilab, kalk, hem nefsin hem de arkadaşların için cinlerden eman iste, dediler. Haccac kalktı ve, nefsimi ve arkadaşlarımı bu vadide bulunan her sininin şerrinden sakındırıyorum, ta ki ben ve arkadaşlarım sağlam olarak dönüş yapıncaya kadar, dedi, bu sözlerden sonra gayıddın bir ses, ey cinler ve insanlar cemaatı, göklerin ve yerin bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçin gidin, ancak kudretle geçebilirsiniz, Rahman, 55 suresi 33, ayetlerini okudu, Mekke'ye varıp bunu Kureyşlilerin meclisinde söyleyince ''Ey Ebu Kilab, Allah'a yemin ederiz ki, sen şaşırmışsın, bu söylediğin Muhammed'in kendisine gökten indiğini iddia ettiği bir sözdür.'' dediler. O da ''Vallahi ben bunu kulağımla duydum, bütün arkadaşlar da duydular.'' dedi. Onlar benimle tartışırken as bin ve yıl oraya geldi. Ona ''Ey Ebu Hişam, Ebu Kilab'ın ne söylediğini biliyor musun?'' dediler. ''As, ne söylüyor?'' dedi. Onlar, Haccacın söylediklerini aktarınca, As, buna mı şaşıyorsunuz, bunları Muhammed'e kim söyletiyorsa, Ebu Kilab ve arkadaşlarına duyuran da odur, diyerek beni onların ayıplamasından kurtardı. Hem de mesele hakkında bana bilgi vermiş oldu. Sonra Hazreti Peygamber'in yerini sordum. Yanına giderek olanları anlattım. Bana, vallahi sen gerçeği duymuşsun. Vallahi bu, Rabbim tarafından bana indirilen sözlerdendir, dedi. Ben, ey Allah'ın Rasulü, bana İslam'ı öğret dedim. O da bana şehadet kelimesini söyletti ve kavminin yanına dününce, onları da İslam'a davet et dedi.